263 numaralı konu Haris, İkrime ve Ayyaş'ın Yermük Savaşı'nda çektikleri susuzluk Evet, Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehil ve Ayyaş bin Ebi Rabia ağır yaralar alarak yere düştüler Haris bin Hişam içmek için su istedi askerlerden biri ona su götürdü İkrime'nin kendisine baktığını görünce bu suyu İkrime'ye götür dedi, İkrime suyu alırken Ayyaş'ın kendine baktığını gördü suyu içmeyerek bunu götür Ayyaş'a ver dedi, fakat su Ayyaş'a Yetişmeden Ayyaş öldü, bunun üzerine sucu iklimeye koştu, fakat iklime de ölmüştü, hemen Haris'in yanına koştu, Haris de ölmüştü.